Feneros İlyada İkinci kaset B yüzü sayfa 41'den devam. Tanrı misafirliği o eski zamanlardan kalma olsa gerek bu çevrede. Bir eve konuk geldi mi kılığına kıyafetine bakılmaz, adı sanı sorulmaz. Hemen içeriye alınır, eli ayağı yıkanır, sırtına temiz uzbalar giydirilir. Ocak başına oturtulur ve yemek ikram edilir. Fırsat düşerse kim olduğu, nereden gelip nereye gittiği sorulur ama fazla da ısrar edilmez. Odiseus gibi kimliğini gizlemek istiyorsa sırrına saygı gösterilir. Konuğun şerefine oyunlar, şölenler düzenlenir, çalgı çalınır, kazanlar çağrılır. Sonra da yoluna devam etmesi için bir arabaya, bir gemiye ihtiyacı varsa o da sağlanır. Armağanlar verilir. Böylece ev sahibiyle konuk arasında kuşakla an kuşağı süre gelecek konukluk bağları kurulur. İlyada'da da da. Bu geleneğin çeşitli belirtileri görürüz. Yemin bozan insanlar var da, yalvarıcıya saygı ve konutluk geleneğine karşı gelen Paris'ten başka bir tek kişi yoktur destanlarda. Ama Paris'in de bu suçu ne kadar pahalı ödediği belli. Av, denizcilik. Yiğitlerin hayatı hiç destek yönü değildir. Yurtlarında sürüleri topraklarıyla uğraşmasalar, ava giderler. Her iki destanda da yaman avcılık hikayeleri vardır. O zamanları arslan, pars, yılan, yaban domuzu gibi vahşi hayvanlar Yunanistan ve Anadolu'da bol olsa gerek ki Homeros bunlara karşı yapılan avları doya doya anlattığı gibi rezetmelerinde de boyun onlardan demludur. Biz de tanrıların insanları cezalandırmak için denizden çıkardıkları efsanelik canavarları katacak olursak Homeros yiğitlerinin bu alanda ne kadar çok uğraşıp gidinmek zorunda kaldıklarını anlarız. Denizciliğin de Homeros dünyasında hayli ilerlemiş olduğunu İlyada'dan ve Hele Odiseya'dan anlarız. Homeros denizciliği, gemiciliği en usta bir gibi bilir. Ozan'ın bu alandaki bilgisine şaşmamak evden gelmez. Gerçi Ozan'ın her alanda teknik terimleri yerinde ve yanılmaz bir dakiplikle kullanması öteden beri okurlarını şaşırtmıştır. Ama denizcilik bilgisi kendisine has değil de zamanının ve çevresinin bir özelliği olsa gerek. Gemiyi en ufak parçasına kadar nasıl sayıp anlattığına okurlarımız İlyada'nın birinci bölümünde iki örnek bulacaklardır. Savaş İlyada savaş sahneleriyle doludur. On binlerce insanın cengdeştiği bu savaş sahnelerinde Homeros'un kalabalıktan yalnız benzetmelere değil ya da Ares'in boğuşması korkunç kardeşalık gibi kalıplaşmış deyimlerde söz etmesi ve çoğu zaman adıyla, soyuyla tanıttığı iki yiğidi karşı karşıya getirip döştürmesi sanatının yetersizliğinden yani çok kişili tablolar çizmeye eli yatmadığından olmasa gerekir. Tersine Homeros tıpkı bir teleobjektif gibi önce savaş meydanını bütünü de veriyor. Ama bunu benzetmelerde yapıyor. Sonra da iki yiğide yaklaşıp onların cenkleşmesini inceden inceye anlatması zamanındaki savaşma biçiminin bir gerekçesidir. Homeros yiğitleri düello eder gibi dövüşürler. Bu savaşma belli kurallara göre olur. Bazen ordular bir kenara çekilip iki yiğidin karşılaşmasını seyrederler. Böyle olunca kazgısını kimin peşine atacağına kural çekilir. İkili savaş olmasa bile yiyitler her zaman usulünce karşı karşıya gelirler. Kalkanlarını kaldırırlar, kalkılarını salarlar, savaş bütün türlü olur, yaya ya, ya da arabayla. Arabaya iki savaşçı biner, biri arabayı sürer, öbürü kargıyı atar. Çoğu zaman arabacı vurulur, devrilir ve gene teke tek etek savaşa dönülür. Her yiğidin bir ya da iki kargısı, bir kalkanı, bir kılıcı vardır. Düşmanını bunlarla alt edemezlerse yerden bir taş alıp üstüne atar, Homeros bu taşların büyüklüğü üzerinde durur, bu gün o taşı zor kaldırır iki insan demeden geçmez. Yiğitler savaşırken hep konuşurlar, karşı karşıya gelince birbirlerine meydan okurlar, kendi yiğitliklerini överler, bir sürü anılar anarlar, tehdit savururlar, tanrılara yalvarırlar, işe ancak sonra girişirler. Biri düşmanı vurduğumuz haber çolukları atar, vurulanda hemen ölmemişse düşmanından canına kıymamasını ve kurtulmalıklar karşılığında kendisine arkadaşlarını geri vermesini diler. Savaş tahnesi 200 yüz Asıl savaş birkaç mısra anlatılır. Geri kalan mısralar konuşmalara ayrılır. İlyada'nın 16.000 mısra boyunca ancak dört büyük savaş gününün anlatılması işte bu yüzdendir. Silahlar Silahlar inceden inceye anlatılır. Kalkanlar iki türlü olur. Homeros'un yüz yuvarlak dediği küçük kalkan, bir de bütün bedeni örten kule gibi büyük bir kalkan. Büyük kalkanı Pelemon'un oğlu Ayas kullanır. Yürüdükçe kalkanı ayak bileklerine çarpar. Üst üste gelinmiş birkaç kat zığır derisinden yapılan kalkan bir kat tunçla örtülür. Küçük Ayas'ın kalkanı da zırhı da kendinden yapılmıştır. Homeros'un altın katmalı kabartmalarla süslenmiş eşsiz beyaz kalkanları anlatmakla bitiremez. Kargı kalkan kadar önemlidir. Her zaman tunçtan olduğu için Homeros kargı yerine bazen sadece tunç der. Kargının nasıl uçup düşmanın neresi saplandığı uzun uzun anlatılır. Çoğu zaman kargının eti delmesiyle ölümün insanın gözlerine inmesi bir olur. At yelesiyle süslü mifere gelince bu silahın parıltılı güzelliğinden Homeros sanat etkisi yaratmak için ustaca faydalanır. Dizlikler, karanlıklar, beden örten zırhlar da aynı gerçeklikle, aynı plastik zetle anlatılmıştır. Araba. Homeros'un gemiyi anlatırken kullandığı teknik takitliğe savaş arabasında anlatmasında da görürüz. Olimpostan savaşa inmeye hazırlanan her aile Athena'nın altın arabalarını koşmaları İlyada'da tadına doyulmaz bir parçadır. Ölümlülerin arabaları tanrılarınki kadar parlak değilse de her zaman çift atlı iki kişilik yeri olan pahalı değerli bir savaş aracı olarak anlatılır. Arabaları süren atlara gelince bunlar yiğitler kadar önemli sayılır İlyada'da. Tanrıların Trosa verdikleri atlar olsun, Akile olsun atları olsun, Troya savaşına katılan bu hayvanların çoğu ölümsüzdür bazları dile gelir. Akileus'un atı Xantos, Nide, Hector'u ölçüldükten sonra kendi ecelinin de geleceğini bildirir. Bu ölümsüz atlar, Patroplos'un ölümüne ağlarlar, kuvvetten düşerler. Ta ki Zeus onları acıyıp da yeni bir hızla savaşa katılmalarını sağlasın. Homeros çağı insanın ata bağlılığını bir başka örnek ancak Türk destanında bulabilir. Evet. Ama Homeros insanlarını yalnız savaş meydanlarında görmeyiz. Ozan bu insanlara günlük hayatlarında yaşatır. En güzel, en gerçek, en insanca sahneleri de bunlardır iliadanın. Homeros'un insanları nerede oturur? Gelin Priyamos'un sarayını gezelim. Ev için Homeros'un en çok kullandığı söz domata, evler anlamına gelen çokluk bir kelimedir. Ama Priyamos'un elli oğlu bir düzüne kızı bir düzüne de damadı olduğuna göre bunlar bir evde değil, birçok evlerde barınabilir ancak. Homeros'un evler dediği gerçekten birçok evlerin yan yana dizilmesiyle meydana gelen bir yapı topluluğuydu. Priamos'un evi Odisea'da anlatılan Odiseus'un, İthake'deki Menaleus'un, Lakedemyon'daki e, Fakiyak kralı, Alkinoos'un evlerinin anlatılmasıyla bu yapıların nasıl şeyler olduğunu iyice tasarlayabiliriz. Aldılardan, oturma ve yatak odalarından, ahırlardan, kiler ve ambarlardan meydana gelen bu evler, yalnız bir sürü insan ve hayvan barındırmakla kalmaz aynı zamanda topluluğun bütün ihtiyaçlarını sağlayacak, kapalı bir ekonomi sistemini yaşatıp sürdürecek şekilde kurulmuştu. Buğdayın arpanın öğütüldüğü, onun elenip ekmek yapıldığı, ve kendilerin bükülüp dokunduğu bu konakların dışı ile hiçbir ilişiği yoktu. Her iş evin içinde görülür ve bu işleri bir sürü hizmetçi ve uşağın yardımıyla evin hanımı ve efendisi yaparlar. Bu evlerin tek katkısı da girip saraylarında görüldüğü gibi iki katkısı da var. Kendi işlerini kendileri görmeye alışmış Homeros yiğitleri evlerini de kendileri yaparlar. Paris Helene ile oturduğu evi Priamos'un evine bitişik olarak yapı yardımıyla kendi yapmıştır. Priamos'un evine cilalı sütunlardan bir revakla çevrilmiş bir avludan gelir. Avlunun bir yanında Priamos'un ve elli oğlunun karıları ile birlikte oturdukları evler yan yana dedili olarak görülür. Avlunun karşı tarafında da kızlarının ve damatlarının evleri vardır. Bunlar da cilalı taşlandır. Her biri taraça biçiminde çatıyla örtülüdür. Hep diyoruz ama bunlar herhalde birer odaydı. Homeos bu odalara Talamos der. Talamos'ta yiğitler karıları ile birlikte otururlar yatıp kalkarlar. Konağın en büyük odası Megaron denilen yerdir. Tavanı dört büyük tahta direğe dayanan bu dört köşeli odanın her yanı beş altı metre uzunluğundadır. Megaron'un ortasında büyük bir ocak vardır. Ocağın dumanı kapıdan girer. Ve ev sahibi misafirlerini Megaron'da kabul eder, yemekte, ocakta pişer, ocakta yanan ateş hem ısınmaya hem aydınlanmaya yarar. Megaron'dan üst kata çıkan bir merdivenle ev sahibinin yadak odasına çıkılır. Bir koridorla harem ve hizmetçi dairelerine gidilir. Ramos'un koca bir harem olsa gerek ki 19 oğlu, asıl karısı Hekabe'den, öbürleri de haremindeki kadınlardandır deniliyor. Bir büyük oda etrafına kurulmuş bu gibi evlere, kız kazılarında da Yunanistan'da da çok rastlanmıştır. Öyle ki Megaron tipi yapı Yunan ilk çağ başlangıcına özgü yapı tipi sayılmıştır. Eşya Odalardaki eşyalar basittir. Homeros ev sahibiyle ev hanımının oturdukları tahtlardan bir de Dipros denilen iskemlelerden bahseder. Tahtlar Yelit saraylarında görülen yüksek arkalı koltuklar gibi olsa gerek. Odysseada bir de Klinter ile Klismos'un adları geçer ki bunların ilki bir sedir. ikincisi de ev hanımının kullandığı arkalı bir iskemledir. Her de yüksek olduğundan önlerinde tren denilen bir topmak dururdu. Sedir ve iskemnelerin üstüne postlar veya örtüler serilir. Yatak odalarında tahta sedirlerden ve iskemnelerden başka eşya yoktu herhalde. Medan devamlı olarak masa bulundurulmaz. Yemek vakti küçük masalar getirip misafirlerin önüne koyarlar. Masa üstüne sepet ekmek şarapla dolu bir tas konur. Kızartılıp doğranan etler tahta veya madenden tabaklar içinde getirilir. Herkes yemeğini elleriyle yer yemekten sonra ibrikle gelip eller tıkanır. Sarayın birçok kiler ve sandık odası var. Bunlar yüksek tavanlı güzel kokulu olarak anlatılır. Troya'da gelip saraylarında örneklerini gördüğümüz bu kilerlerde kocaman toprak küpler içinde zeytinyağı, buğday, şarap, sandıklar içinde de dokuma, örtü, altın, tunç veya demirden yapılmış değerli silahlar bulundurulur. Sımsıkı kapalı olan kilerin anahtarı ev hanımının elindedir. İlyada da tekabe tanrıcı Athena'ya armağan edeceği işlemeli örtüyü almak için hizmetçileriyle kilere iner. Kadın Homeros dünyasında kadınların hayatı da uzun uzun anlatılır. Her yiğidin kız olarak aldığı bir karısı vardır. Evinin hanımı diye sever sayar onu. Ayrıca Priamos gibi ya da töye önündeki ata yiğitleri gibi kral ve önderlerinin birçok da tutsakları olur. Yağma ettikleri şehirlerden aldıkları bu kadınlar güzel, soylu ve hamaratsalar... İyikler onları asıl karıları gibi sever ve sayarlar. Adememnon, Chiarces'in karısı Clea kadar üstün tuttuğunu, kocayıncaya kadar ondan ayrılamayacağını söyler. Atileus, Brunei ise bağlılığını hiç gizlemez. Sevgili karısını elinden aldığı için Adememnon'u affetmez. Kadın yüzünden çıkan bir savaşı anlatan İlyada'da birbirinden güzel, birbirinden ilginç kadın tipleri vardır. Bunları incelemeden önce kadının içinde yaşadığı ve hiçbir zaman dışına çıkmadığı düzen içinde görelim. Değil, kadının hayatı erkeğinden ayrı, ay, ayrıdır. Ama kadın kapalı yaşayamaz, evinin hanımıdır, evindeki yetkileri erkeğin ikileri de geçer. Ev düzenini o idare eder hizmetçilere, kanyalara buyurur. Onlara iş yaptırmak gerekirse erkek karısına başvurur. Karının, kadının ilk işi bütün el halkının giyimini sağlayacak kumaş dokumaktır. Günü tezgah başında geçer, bu işte ne kadar ustaysa kadınlık değeri o kadar büyüktür. Pildişi üzerinde ince nakar işleri yaptığı da olur. İlyada da bu işi Mayondia'lı kadın yapıyor. Mayonya Lidya'nın doğusunda bir Anadolu bölgesidir neden akışlı Anadolu'lu kadınlar şüphe yok ki daha basit bir hayat süren aka kadınlarından çok üstündür. Homeros, Troyalı kadınlar için bir herkese peplos sıfatını kullanır. Bu kelime elbisesi yerde sürünen demek. Homeros'un anlattığı çağda çok üstün bir varlığın ürünlerini toplamış olan Anadolu'lu kadın giyim, kuşam bakımından akaları çok aşmaktadır. Kıyafeti Knossos fresklerinde gördüğümüz ince belli uzun kabarık etekli göğsü açan işlemeli ıı, olsa gerek. Omeros'un bu giysiler için kullandığı peklos veya piton gibi kelimeleri sonradan yani Klasik çağda geldikleri anlama almamalıyız. Kadın gıyabetinde kemere çok önem verilir. Euzonos, kalizonos gibi sıfatlar kemerin güzelliğini belirtiyorsa da eftizonos parantez derin kuşaklı beyni işlemeli püsküllü kuşağın sımsıkı sarılıp bele derinlik verdiğiyle tıklı girip pres yerinde görüldüğü gibi göğsü yukarıya kaldırdığı anlaşılır. Şimdiye kadar kemerin üstüne geniş kıvrımlarla düşen anlamında anlaşılan Batikolkos sıfatı da derin göğüslü demek olsa gerek. Kadınların memeleri daha iyi göstermek için bir çeşit korset taktıkları belirtilir. Serania'da tanipetlo sıfatının da gergin elbiseyle anlamına geldiği ileri sürüyor ve kadınların eteklerini balinalı veya çemberli bir alt etekte geldiklerine inanıyor. Bu modaya da kilitler de rastlanır. Süs. Silada da kadınlar süslerine çok düşkündür. Saçlarının güzelliği üstünde uzun uzun dorulur. Destanda çok kullanılan güzel örgülü, güzel lüleli sıfatları kadınların klasik çağlarda olduğu gibi taşlarını bir ile sadece yukarıya kaldırmalarına, girişli minayenler gibi lüleli dalgalı bir saç tuvaleti yaptıklarına delildir. Takıp takıştırmaktan da pek hoşlandıkları, hisarlık kazılarına meydana çıkarılan o güzelim altın gerdanlıklardan, müziklerden iğnelerden anlaşılmıştır. Bunları görmek için İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne uğramaya değer. Homeros insanları temizliğe de çok meraklıdırlar. Yoldan geldikleri zaman ellerini, ayaklarını metçilere yıkatmakla kalmazlar. Banyo yaparlar. İlyada da olsun, Odiseada da olsun boyuna bu banyolardan söz geçer. Tozuluk dönüşü, savaş dönüşü banyo yapar erkekler. Güne saatine bakmazlar. Örneğin, Diomedes ve Odiseus, gece yarısı Troyalıların kampına gidip bir hayli iş gördükten, adam öldürdükten sonra sabah karşı barakalarına dönünce denize girip kabak yerlerini alırlar. Sonra da iyi parlatılmış teknelerde banyo yaparlar. Kadınlar aynı banyolarda yıkanırlar ama erkeklerle yıkanmakta çoğu zaman onlara düşer, erkekleri yıkamak. Bu işi yalnız hızmetçiler değil, kral kızları da görür. Odisea'da e, Neusika'ya babasının sarayına konut gelen yabancıyı kendi yıkar. Bu güzel kız daha önce babasının ağabeylerinin çamaşırlarını yumak için hizmetçileriyle deniz kıyısına inmiş ve Odiseus da orada karşılaşmıştı. Kadınların ev içinde de, ev dışında da bir sürü işleri var ama çocuklar özmekçileriyle dışarıya çıkıp gezmeye de vakit bulurlar. Helen görümcesi Leodokya kılığına girmiş, Iris'le surlara çıkar, orada ihtiyarlarla oturup konuşur. Andromache'yi Hector evinde ararken şehir kapılarında bulur. Kadının karışmadığı bir iş varsa, Tameros dünyasında o da yemek pişirmektir. Hayvanları erkekler keser, etlerini şişleyip onlar pişirirler. Erkeklerin şölenine katılmayan kadın yemeğine kadınlar kadında yer. Yalnız tanrıçalar bu kurala uymaz. Olimpos'ta kurulan sofralarda erkeklerin yanında yer alırlar, onlarla yiyip içerler. Kadına saygı. Kadının hele ananın destanları da hep ulus sıfatıyla anılması, ana oğul ana kız arasında tadına doyulma sahneleri geçmesi, merkezi Anadolu'da olduğu şüphe götürmeyen kaz bir toplum düzeninin kalıntılarıdır. Kocalarını öldüren, kendilerine yüz vermeyen sevgililerini yalan dolanla ödürtmeye kalkışan kadınlar, üzerine korkunç hikayelerin yankısı Yunanistan'dan Toya'ya ulaşırken, Anadolu'da aileler yıkan, yaşlı başlı kadınları, körpe kızları, köleliğe sürükleyen, aka yiğitlerinin tüyler ürpertici vahşiliklerini anlatırken, Toya'nın aile hayatı ne tatlı ne ahengi geliyor bize. İhtiyar Piyamos, oğulları, gelinleri, kızları, damatlarıyla birbirini candan seven, sayan, destekleyen bir topluluk meydana getirir. Yiğenli askalar, ağız dolusu küfürlerle kavga ettikleri halde, en ufak bir kötü söz geçmiyor Troyalılarla yardımcılar arasında. Troya'nın baş belası Heleneye bile kimse bir şey demiyor. Suç senin değil. İstersen kal, istersen git diyorlar ona. Heleneyi bütün kral ailesi bağrına basmıştır. Helenede Hector veya Priamos'ta konuşurken ya da İlyada'nın sonunda. Kaynına ağıt yakarken yattığına pişmanlık duyar ve kendisini kucaklamış olan o sıcak aile çevresini nasıl benimsemiş olduğunu gösterir. Bu parçalara duygulanmadan okuyan bir tek İlyada okuyucusu yoktur. Homeros nasıl anlatır? Kim anlatır? İlyada'yı anlatan adam bu hikayeyi kendi ağzından anlatsa herhalde kendinin kim olduğunu daha kesince belirtir. Hiç de Homeros var mıydı, yok muydu destanı, bir ozan mı, birçok ozanlar mı yarattı diye sonuçsuz, verimsiz tartışmalara girişmezdik. Ama Homeros hikayesini Musa'ya bir seslenişle başlar. Söyle Tanrıça, Pelavus'u olduğu Akileos'un öfkesini söyler. Ve bu öfkenin nasıl doğup ne sonuçlarda olduğunu hemen anlatmaya başlar. Bunları anlatan kendisi mi Tanrıça mı? Metinden belli olmaz, yalnız 8. Mısra'da bir soru sorulur. Onları birbirine düşüren hangi tanrı? Bu sonunda cevabı hemen gelir. Apollon, Leto ile Zeytus'un oğlu. Krala kızıp orduyu kıran falan o. Öyle ki soruyu Musa'ya Ozan mı sordu, cevabını Musa mı verdi? Bunu bile anlayamayız. İki bölümde daha sağlam bir ipucu bulabilecek gibi oluruz. Ozan, ben sözünü ağzından kaçırır. Onun posta oturan Musa'lar, hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Tanrısınız, her yerde varsınız, bilirsiniz her şeyi. Bizim hiçbir şey bildiğimiz yok. Yalnız şuradan buradan bir şeyler duyarız. Söyleyin bana, danağaların başvuruları, koptanları kimlerdi? O gün Kalkanlı bulsalar, kalkanlıca uzun kırkları. İlyonlu bir bir hatırlatmazsanız bana, adıyla sanıyla sayamam bir insanı ben. On tane ağzım olsa, on tane dilim, hiç kısılmayacak bir sesim olsa, gözümde Tunç'tan bir süreyim. Bu Amelos'un ben diye konuştuğu tek parçadır İlyada'da. Ne var ki? ikinci bölümün ortasında başlayıp 400 mısra kadar tutan bu parça Homeros'tan mı değil mi pek bilinmez. Yeni kataloğu diye anılan bu 400 Mısra vilyada metnine sonradan katılmış gibi görünüyor. Çünkü ikinci bölümün başında de başlayan olay anlatılırken 483. Mısra'da birden bire bir kesinti olur ve yukarıda metnini verdiğimiz Musa'lara seslenişle Soraya Savaşı'na katılan orduların sayılmasına girişilir. Üstelik bir saymada Troya Ovası'nda deniz kıyısı boyunca dizilmiş olan gemilerin ve barakaların sırası değil de bambaşka bir sıra gözetilir. Bu sıra aka sebere sefere çıkmadan önce Euboya Adası ile Boitaya Adası'ndaki boğazda yani Aulis Limanı'nda diziliş olabilir. Tarihsel çağlarda bilinmeyen birçok şehirlerin adlarını sayan gemi kataloğu İlyada'ya eklenmiş bir parça olsa gerek. Destan geleneğinde olduğu gibi bulunan bu parçayı acaba Samer Osmanlı İlyada'ya koydu yoksa... Başka bir ozan mı? Bunu bilmiyoruz. Ama Troya seferinde büyük bir rol oynaması, tarih bakımından imkansız görünen Atina'ya katalogda önemli bir yer verilmesi, bu parçanın peyişsi Stratos zamanında İlyada'ya eklendiği varsayımını kuvvetlendirir. Sen olunca İlyada'nın kendisi gibi kataloğunda Musa'lara bir seslenişle başlamasını anlar gibi oluyoruz. Parçayı ekleyen o zaman kimse Homeros gibi yapmak istemiş. Ne var ki Homeros'tan daha yeni bir zamanda şairlerin kendilerinden bahsetmeye alışık oldukları bir zamanda yaşadığı için ben demekten çekinmemiş. Bütün bu yazdıklarımızdan çıkarılacak sonuç da şu. İkinci bölümdeki sesleniş İlyada'yı anlatanın kim olduğunu açıklamıyor. Bize bu bakımdan en ufak bir ipucu vermiyor. Eser boyunca bu böyle gider. Desanlı anlatan kişi üstüne kesin bilgiler aramak boşunadır. Ama kim anlatıyor sorusundan var geçip nasıl anlatıyor diye sorarsak Hamelos üzerine kucak dolusu bilgi edinebiliriz İlyada'dan. Düz akışlı anlatma. İlyada düz akışlı bir anlatmadır. Yolculuğunun bir anında hayatların ülkesine varıp da Alkinos'un sarayında başından geçen türlü serüvenleri anlatan Odysseus'un geriye dönen anılara dayanan anlatışı gibi değildir. Akileus'un öfkesiyle başlığı Pektor'un cenavesiyle sona eren olaylar İlyada'da zaman sırasına göre anlatılır. Ne var ki düz akışlı demeden düz akışlı değildir diyesim geldi. Bu iki cümlede az çok doğrudur. İlyada'ya kuş bakışı bakın, peşi edilmiş dizilmiş birçok olaylar görürsünüz. Gözünüzü yaklaştırıp inceleyin, zamanda bir geriye bir ileriye gidildiğini, haliyle geçmişin en alta, üst üste geldiğini görürsünüz. Panoros'un anlatışına hat bu ikilik çağdaş okuyucu şaşırtır belki, ama sanatının en tatlı yönlerindendir. Olaylara, zamanında dizilişi öylesine düz bir bakıma ki, düz bir bakıma ki İlyada'da olup bitenin 51 güne sığdığını kolayca hesaplayabiliriz. Ama Homeros bize yalnız 51 günlük bir savaşı anlatsa, bunu anlatmak için de 16 bir mısralık bir destan düşse İlyada 28 yüzyıllık süreyi aşıp da Batı edebiyatının en büyük bir olarak ulaşması bize kadar. İlyada'da bu birkaç günlük savaştan başka neler var neler. İlyada'nın kuruluşunda bir öz olayın, birçok da ek olayların yer aldığını görürüz. Akileus'un Agamemnon'la kavga edip de savaştan çekilmesi ve bu yüzden Zeus'un buyruğu üzerine talihin, Reyalılara gülmesi, sonra Akalılar'ın yardımına koşan Patraklos'un öldürülmesiyle Akileus'un Kebe Savaş'a karışması ve Hector'u öldürmesi. İlyada'nın asıl konusu öz olayı budur. Ve destanın 24 bölümü boyunca bu olayın akışını izleyebiliriz ne var ki bu öz olayın yanı başında değişik, önem ve uzunlukta ek olaylar anlatılır. Önüne göre de bunlar kendi kendilerine küçük birer destan olup öz olayın gözden kaçırılmasına yol açarlar. Ek olay anlatılışına en iyi örnek 5. bölümde bulunur. İskenderiye bilginlerinin Diomedes'in yiğitliğini başlığını koydukları bu bölüm baştan başa Diomedes'e ayrılmış, onun yiğitliklerini anlatan, özgüleyen bir Diomedes destanı oluşturur. İllatada bu gibi ek olaylar 18'i bulur. Kimi bütün bir bölümü kaplayacak kadar uzundur, kimi bir bölümün içinde 200-300 mısra tutar, Özgür destancıklar gibi İlyada'ya serpiştirilmiş bu ek olaylar birçok bilginlerde destanın bir bütün değilde birbirine eklenmiş parçalardan meydana geldiği kanımını uyandırmıştır. Bilce ek olayların çokluğu destanın bütününü bozmak şöyle dursun, İlyada'nın Yunan destan geleneği içinde bir destan sayılmasını sağlamaktadır. Bir tek olayı kuru kuru İlyada destan olmazdı. Kaldı ki bütünün kuruluşundaki bu ek olayla anlatış parçalardaki anlatış tarzına tıp atıp uymaktadır. Tekrarlama, gerileme. Birinci bölümde Akileus ile kavga ederler ya, bu kavga sonunda Akileus deniz kıyısına oturup ağlar. Annesi tetise tet tet dert yanar. Bu parça aynı bölümde 1. Mısra'dan 350. Mısra'ya kadar anlatılan olayların bir daha anlatılmasıdır. Akileus rahibinin kızını istemek için nasıl Ata ordusuna geldiğini, Abememnon'un kızı vermeyip onu nasıl kovduğunu, Apollon'un orduya nasıl kıran saldığını, kralın kızı babasına vermek zorunda kaldığını. Ama karşılığında... Briseys'i aldığını annesi kısaca anlatır gerçi bütün bu olayları özetleyerek anlatmadan önce annesinin ne olup bittiği sorusuna şöyle cevap verir görsün ya ne diye baştan anlatayım bildiğin şeyi ama gene de anlatır tekrarlama kamera bunun göze çarpan özelliklerindendir tekrarlama bu parçada olduğu gibi özet halinde olur ama çoğu zaman bir parçanın hele konuşmaların hiç değiştirilmeden tekrar edildiğini görürüz örnek olarak 2. bölümün başlangıcını alalım Tanrı Zeus gece uyuyamayıp Adememno'na buyruklarını düş tanrıyla ulaştırmaya karar verir. Düşü çağırıp şöyle der. Kalk git terziden ve tezgiden gemilerine uğursuz düş. At Zeus oğlunun çadırına var. Buyurduklarını tamamı tamamına ona söyle. Hep birden zırk yemelerini buyursun gür saçlı akaların, Alacaklar yolların koca ülkesini. Şimdi hemen Olimpos'taki tanrılar arasında kalmadı ikilik. Uydu hepsi Hera'nın dileğine. Verecek Zeus ayalılar acılar. Siyah gidilmiş mısraları düş, Adamından olduğu gibi tekrar eder. Adamından kalkıp giyinir, kurultayı toplantıya çağırır ve düşün kendisine söylediklerini bir daha olduğu gibi tekrarlar. Hikaye böylece geriye döne dön bir söylenenin tekrar edeyi de ilerler. Bu gelir ki anlatışta bir hayli geriye atlanır, geçmişte olan bir şey hatırlanır İlyada bu gibi anılarla doludur. Akileus, tehdise bir zamanlar tanrıların zincire vurdukları Deus'u nasıl kurtardığını hatırlatır. Nestor bir söze başladı mı, gençken neler yaptığını, hangi yiğitlerle birlikte ne yaman işlere giriştiklerini uzun uzun anmadan edemez. İlyada'nın bu üslup özelliği destanda yalnız Akileus'un öfkesiyle başlayıp Hector'un ölümüyle biten olayları öğrenmemizi değil, çok daha önceye ait bir sürü olayı koca bir efsane bütününü tanımamızı sağlar. Troy efsanelerinin hemen hepsi İlyada'da bu çeşit geriye dönmelerle anlatılmıştır. Böylece Ozan ele aldığı konunun mantıklı akışını bozmamakla beraber destanını koca bir efsane çemberinin çeşitli masallarıyla sürtemekle müginleştirmek, derinleştirmek fırsatını bulur. Kaynak Bildirme Homeros yalnız anılar anmakla da kalmaz. Bir kişinin bir yerin eşyanın sözün ettimi onun kaynağını da inceden ince anlatıp bildirir. Diomedes savaş meydanında Glaukos'la karşılaşınca kim olduğunu sorar. Arkadaş, ölümlü insanlardan kimsin ki? Glaukos da tıpkı Akileus'un tedise yaptığı gibi şöyle cevap verir. Ulu canlı Tedeus'un oğlu soyumu ne sorarsın? Yapraklar gibidir insan soyu. Bir yandan rüzgar bakarsın onları göçer yere, bir yandan bakarsın bahar gelir. Yenilerini yetiştirir yeşertir orman. Böylece soyların biri göçer biri doğar. İyice bilmek istersen soyumuzu bilir onu çok kişiler. At besleyen Argos'un bir kucağında etire ili vardır. Oluver Glaukos ve atası Belaropontes'in doğduğu yeri başından geçen Servenleri Anadolu'ya döşmesini, yiğitliklerini, kimin de kaç çocuğu olduğunu ve onların yetiştirdikleri evlatları sayı döker. Böylece Troya savaşı ile ilişiği olmayan bir başka efsaneyi, Belaropontes efsanesini öğrenmiş oluruz. Anılarla, kaynak bildirmelerle Homeros okuyucusuna Tro efsanelerini çemberinin dışında kalan Teba'yı Heraket ve daha başka efsaneleri açmış olur. Bir yerden bir şehirden ben vurdu mu? Onu kim kurdu, kim idare eder, özelliği nedir? Hepsini söyler. Aynı şeyi hayvanlar içinde yapar. Yaz, arabası ile öne atılınca hemen atları anlatılır. Üpsesi Zeus'un Troos'a verdiği soydandır onlar. Oğlu Gannes'e karşılık vermişti onları. Güneşin altında yaşayan atların en iyileridir. Perlerin başbuğu, Ankises bu soydan çalmıştı bir iki tane, çiftleştirmişti kısraklarını. Lamedon'dan gizli, elinde altı tay gelmişti dünyaya, kendisi yetiştirdi ahırda dördünü, düşmanı püskürtme de usta, ayine yasa verdi ikisini. Atlara çok değer veriliyor diyelim Homeros dünyasında ama silahlar için başka türlü mü? Silahların da kral deneklerinin de bir şeceresi var. Adem'in onunki şöyle anlatılıyor. Hephaistos yapmıştı diline diline o değneği. Vermişti onu Kronos olduğu kral Zeus'a. Zeus da Argos'u öldüren yol gösterici hermese vermişti. Atları kamçılayan kral Pelops'a vermişti o ya da. Pelops da erlerin gülücüsü Ateus'a vermişti. Ateus da boğul sürüsü olan e, Tiestes'e bırakmıştı ölürken. Tiestes de onu taşısın diye Agamemnon'a bırakmıştı. Bunca adalarda Argos da boydan boya sözünü geçersin diye. 18. bölümde işte Bayistos, için yaptığı silahların anlatılması 300 Mısra'ya yakın bir parça tutar. Konuşma. Anlatmanın akışını bir de konuşmalar keser. Daha doğrusu anlatmadan çok konuşma vardır İlyada'da. Yiğitler savaşta olsun, toplantıda olsun hep konuşurlar. Bu konuşmalar da hep ikili konuşmadır diye kişinin bulunduğu sahnelerde bile kişiler ikişer ikişer konuşur. Çoğu zaman 20-30 Mısra tutan bu konuşmaların 100 Mısra'da geçtiği olur. Konuşmalardan önce ve sonra kalıplaşmış birer mısra vardır örneğin. Kalktı ihtiyar at sürücüsü dedi ki, karşılık verdi ona kral memnun dedi ki, seslendi şu kanaklı sözlerle dedi ki ve konuşmadan sonra. Böyle dedi bıraktı onları geçti öbürlerine. Çok kızdı ona bulutları devşiren Zeus dedi ki, inek gözlü her'e karşılık verdi dedi ki. Böyle dedi o dinledi onu insanların tanrıların babası. Özlü ve biçimi.